Cennetin hurmalıkları, Müslüman kardeşini ziyaret edenlerin mükafatıdır. 1- Emre Açar Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O'na sonsuz şükreder ve O'nu sena ederiz. Salat ve selam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ailesinin, asabının ve onlara ihsan ilkesi üzere tabi olan siz Müslüman kardeşlerimin üzerine olsun. Hükmün en güzeli Allah'ın hükmüdür. O ki, muhakkak ki müminler kardeştir ahkamını koymuştur. Sadık ve mesluk olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın, Sübhanehu ve Taala'nın teşri ettiği kardeşliği şu sözleriyle teyit etmiştir. Müminler birbirlerine karşı sevgi, şefkat ve merhamette tek bir vücut gibidir. Vücudun bir azası rahatsız olunca, bütün vücut rahatsız olur ve uykusuz geceler. İslam bizden tek vücut olmamızı istemiştir. Çünkü iman çerçevesinde tek vücut anlayışı, Müslümanları bir araya toplar. Dayanışmalarını güçlendirir. Pratikte böyle bir topluluğa sahip olan İslam, her yerde kuvvetini ve hakimiyetini kurur. Tek vücut şuuru, Kardeşliğin bir parçası ve sembolüdür. Müslümanların kardeşliği tamamen Allah'ın dilemesiyle gerçekleşen bir olgudur. Adem aleyhisselamdan bu yana Müslümanların arasındaki ülfet ve kardeşlik kişilerin çabasıyla oluşmamıştır. Bilakis kardeşlik Rabbimizin bize olan ihsanı ve nimetidir. Allah sübhanehu ve ta'ala şöyle buyurur. ''Hani siz birbirinize düşmandınız da biz sizleri kardeş kılmıştık.'' Ali İmran 103 İnsan yaratılış itibariyle başkalarına düşmanlık ve kin besleyen canlıdır. Fakat Allah, hakimiyetiyle uğuvvet anayasasını koyunca, Müslümanlar ülfeti ve dayanışmayı elde ettiler. Kardeşlik nimeti sayesinde İslam'a hizmet etme, toplu bir halde iş yapma şerefine ulaştılar. Tanımadığı, farklı ırklara mensup olan insanların sevip, onları yakın akrabalarına tercih ettiler. İşte bunların hepsi, kardeşlik hukuku sayesinde oluşan şeylerdir. Bunlarla beraber, kardeşlik nimetini yıkan iki unsur vardır. Birincisi, kişinin Müslümanlarla aramdaki bu kardeşlik ve ülfet, tamamen benim çabamla oluşan bir sevgidir düşüncesine sahip olup, Allah'a nankörlük yapmasıdır. Bu düşünce insanın her şeyde kendisini faal görmesinden kaynaklanmaktadır. Bu da Allah'ın kabul etmediği bir eylemdir. İkincisi ise kişinin mümin kardeşine karşı manevi ve zahiri haklarını yerine getirmemesidir. Müslümanların Kur'an'a konu olan kardeşlik nimetini muhafaza etmeleri gerekir. Bu da ancak Allah'a şükredip birbirlerine karşı var olan haklara dikkat etmeleriyle gerçekleşir. Müminlerin birbirlerine karşı olan hakları ise çoktur. Biz bu yazımızda Müslümanların birbirlerine karşı hakkı olup, İslam'ın önem verdiği fakat vakamızda göz ardı edilen, Müslüman kardeşlerimizi ziyaret etmek konusuna değineceğiz. Müslümanı ziyaret etmenin sosyal dayanışmada ve İslami sahada önemi. İslam, temiz ve temizlemeyi seven bir dindir. Ki imanın yarısı temizliktir. Müslümanların bir araya gelmesi ise, birbirini temizleyen iki elin bir araya gelmesi gibidir. Bu bakımdan Müslüman kardeşimizi ziyaret etmenin bizlere ve ümmete kazandırdığı birçok faydası vardır. Bir eylemin hem hususi hem de umumi mahsaatı varsa, bu o amelin öneminin ve konumunun büyük olduğunu gösterir. Nitekim ziyaret etmek de bu kabildendir. Din kardeşlerimizi ziyaret etmek, kişinin İslam'ının ve imanın kemaliyetini artırır. İman da, kemaliyet ise küfür devletlerinde yaşayan her Müslüman'ın ihtiyacıdır. Küfür devletlerinde Müslüman'ın en çok arzuladığı şey, aynı itikadı paylaştığı kardeşlerinin kendisini ziyaret etmesidir. Çünkü onu en çok ziyaret eden, evine gelip çayını çorbasını içen müşrik akrabası, yani İslami yaşantısı olmayan insanlardır. Kişi kendisine husumet ve adavet yaptığı kişileri görünce, haliyle istiyor ki, bir gün Müslüman kardeşi kendisini ziyaret etsin, biraz ondan nasihat dinlesin, onunla dertleşsin. Fakat burada şöyle bir yanlışlık var. Herkes bunu karşıdaki din kardeşinden bekliyor. Oysa esas olan karşıdan beklemeden kişinin kendisi için istediğini, kardeşi için isteyip hemen harekete geçerek ziyaretini gerçekleştirmesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurur. Kişi kendisi için istediğini mümin kardeşi içinde dilemedikçe imanın kemaliyetine erişemez. Ümmet bu şuurla hareket ederse ziyaretleşme Müslümanlar arasında yaygınlaşır. Durum tersine döner ve her Müslüman karşı tarafın harekete geçmesini beklerse Müslümanlar birbirlerini ziyaret etme konusunda sürekli sıkıntı yaşayacaklardır. Müslüman kardeşi ziyaret etmenin faydalarından bir tanesi de Allah'ın sevgisine ve ziyaretin sevabına ulaşmaktır. Allah için sevilen bir Müslümanı ziyaret etmenin hediyesi ilahi muhabbet ve cennettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse köydeki arkadaşını ziyarete gider, bir melek ona der ki, böyle nereye gidiyorsun? Bu köyde bir arkadaşım var, onu ziyarete gidiyorum. Bunun sana bir iyiliği, bir yardımı dokundu da onun için mi gidiyorsun? Hayır, sırf Allah rızası için ziyaretine gidiyorum. Müjdeler olsun sana. Beni Hak Teala gönderdi. Hiçbir menfaat ummadan arkadaşını ziyarete gittiğin için Rabbimizin sevgisine kavuştun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennette öyle güzel köşeler vardır ki bunlar birbirini Allah için ziyaret eden, Allah için sevip yardım edenlere hazırlanmıştır. Allah için sevdiği arkadaşının ziyaretine gidene ardından bir melek ne güzel iş yapıyorsun, cenneti hak ettin der. Bu dava uğruna omuz omuza fedakarlık yaptın, İslam'a olan hizmetlerde yarıştın ve bilhassa Varlığı kafire korku olan Müslüman kardeşlerimizi ziyaret etmek, Allah'ın katında cennetin hurmalıklarına bedel ve kişi için verilen en büyük mükafattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gerçekten Müslüman, Müslüman kardeşini ziyaret ettiği zaman, dönünceye kadar cennetin hurmalıklarındadır. Kardeşini ziyaret eden kimse, Allah katında nura bürünür ve peygamberler, şehitler ona gıpta ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Arşın etrafında nurdan kürsülerde nur gibi parlayan insanlara peygamberler ve şehitler gıpta ederler. Bunlar Allah için birbirini seven, Allah için buluşan, Allah için birbirini ziyaret edenlerdir. Din kardeşini ziyaret edenlere melekler, Rablerine o kulundan razı olması için dua eder. Ziyaret etme, kendisi için dua alışkanlığı olmayan insanlara bir çözüm yoludur. Kendimize dua edemiyorsak, kardeşlerimizi ziyaret ederekten hem onların duasına, hem de meleklerin duasına nail olabiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir Müslüman, Müslüman kardeşini ziyaret edince 70 bin melek, ey Rabbimiz, senin rızan için ziyaret eden bu kulundan razı ol diye dua ederler. Din kardeşlerimizi ziyaret etmek rahmani bir uygulama ve ahlaktır. Çünkü Müslümanları ziyaret etmek peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem fiili uygulamasıdır. O ki vahiden başka konuşmaz. Vahiden başkasıyla hareket etmezdi. Asab ı kiramdan Kays bin Sa'd anlattığına göre, Resulullah bir gün kendilerini ziyaret etmiş, evlerinde bir müddet bulunmuş, kendileri için dua etmiş ve evden ayrılmıştır. Abdullah bin Kays diyor ki, Resulullah ensarı tek tek veya topluca ziyaret ederdi. Tek tek ziyaret ettiği zaman evlerine giderdi. Topluca ziyaret etmek istediği zaman, Mescide gelirdi, demiştir. Başka bir hadiste de yine Resulullah'ın ensardan bir aileyi ziyaret ettiği, evlerinde yemek yediği, namaz kıldığı ve kendilerine dua ettiği haber verilmiştir. Müslümanlar sakal, namaz gibi konularda Resulullah'a örnek aldığı gibi, kardeşlerini ziyaret etme konusunda da örnek almalı ve dine bir bütün olarak tabi olmalıdır. Yukarıda zikredilen faydalar, ziyaretleşmenin ürünüdür. Bir de ümmete kazandırdığı faydaları vardır. Şöyle ki, Müslümanları ziyaret etmek, birbirine sevgi, güven duyan bireylerin, birlik ve beraberlik içinde yaşayan toplumların doğmasına sebep olur. Müslümanlar, ziyaret yolu ile birbirlerini daha yakından tanıma imkanını bulurlar. Birbirlerinin sıkıntılarını, problemlerini öğrenirler. Pek çok konuyu aralarında görüşüp birlikte karar verme imkânına sahip olurlar. Toplum içinde yalnız olmadıkları duygusunu kazanır ve geleceğe ümit ve güvenle bakarlar. Sevinç ve üzüntü anlarında çevrelerinde gördükleri kardeşleri onlar için huzur kaynağı olur. İslami sahadaki görevlerinde daha aktif ve güçlü olurlar. Daha önemlisi müminlerin aralarında Din konusundaki dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirir. Bu sebeple peygamberin arkadaşları Asab-ı Uhdud, Ashab ı Kef ve Asab-ı Suffe sahabe kelimesiyle anılmışlardır. Çünkü sahabe kelimesi kardeşliği, arkadaşlığı tanımlayan bir kavramdır. Ey iman edenler! Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizi birleştirmişti de onun nimetiyle kardeş oldunuz. Ve yine siz ateşten bir çukurun kenarındayken oradan da sizi o kurtardı. İşte Allah hidayet bulasınız diye size ayetlerini böylece apaçık bildiriyor. Ali İmran 103 Rabbimden kardeşliğimizi kuvvetlendirmesi dileğiyle davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 16. sayısında yayınlanmıştır.